1810 numaralı konu, Hazreti Ömer'in 18 hikmet içeren bir nasihatta bulunması, Hz. Ömer bir keresinde şu 18 şeyden bahsetti ki her biri bir hikmettir, bir kötülük yapmak suretiyle senin hakkında Allah'a isyan eden bir kişiyi, bir iyilik yapmak suretiyle kendisi hakkında Allah'a itaat etmekten daha büyük bir şekilde cezalandıramazsın, kesin bir bilgiye sahip olmadığın sürece Müslüman bir kardeşinin herhangi bir hareketini en güzeline hamlet, bir Müslüman kardeşinden duyduğun bir sözü elinden geldiğinde hayrayor. Kendisini töhmet altında bırakacak işler yapan kimse, kendisi hakkında suyizanda bulunup kötü şeyler düşünenleri kınamasın. Sırını sakladığı sürece kişinin iradesi kendi elindedir. Doğru sözlü ve yaşayışlı arkadaşlarından ayrılma ve her zaman için onların gölgesinde yaşa, çünkü onlar senin için bollukta süs, darlıkta ise azıktırlar. Sonunda ölüm olduğunu bilsen de doğruluktan ayrılma. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma, olmayacak işler peşinde koşma çünkü böyle bir şey yararsız, boş bir uğraş olur. İhtiyacını yerine getirmek istemeyen kimseden hiçbir şey isteme. Yalan yere yemin etmeyi küçümseme ki Allah Teala seni bundan dolayı helak etmesin. Sakın facirlerle, kötülerle arkadaşlık yapma ki sonra kötülüklerini öğrenirsin. Düşmanlarından uzak durduğun gibi Allah'tan korkmayan dostlarından da sakın, çünkü ondan korkmayan kimse asla güvenilir birisi değildir. Kabirlerin yanından geçerken kork, taat gösterirken kendini hiç mesabesine indir, günah işlerken akıbetini düşün, bir iş yaparken, içlerinden Allah'tan korkanlarla istişare et, çünkü Allah Teala, Allah'tan, kulları içinde ancak alimler korkar, Fatır, 35 suresi 28 buyurmaktadır. Hz. Ömer bir keresinde birisine şu öğütte bulundu, seni ilgilendirmeyen şeylere karışma, düşmanlarından uzak durduğun gibi emin olmayan dostlarından da kendini koru, emin kişilerse ancak Allah Teala'dan korkan kişilerdir, kötülük öğrenmek istemiyorsan kötülerle konuşma ve böylelerinin arkadaşlığından sakın, kötü kimselere sırrını asla söyleme, işlerinde Allah'tan korkanlarla istişare et.